Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa fala hadiya wa ashadu la ilaha illa allah wahdahu la sharika Wa shahadu enne Muhammeden abduhu ve rasulü emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şimdi abilerim öyle bir fikir var ki, tehlikeli bir fikir, yanlış bir fikir, sapkın bir fikir. Kendisini teyhid'e nispet eden bazı insanların içine bile sızmış. O da şu, Allah subhanahu ve teala insanları yoldan çıkaran taahhütlara azap edecek. Evet doğru, biz de bunu kabul ediyoruz ama... O taahhütlerin yoldan çıkarmış oldukları insanları işte arkasından giden zavallı, gariban insanlara Allah azap etmeyecekmiş gibi sapkın bir fikir var. Ve Kur'an'ın gündemlerinden bir tanesi de şudur ki saptıranlar nereye gidiyorsa saptırdıkları arkalarından giden koyunlar aynı yere gidiyor. Hiçbir zaman Allah subhanu ve teala el adil olmasından dolayıdır, adalet sahibi olmasından dolayıdır. Bu insanlar arasında hiçbir zaman bir fark gözetmemiştir. Neden? Çünkü biz Tevhid imamı İbrahim Aleyhisselam'dan keferna bikum ve mimma te'buduna min dunillah öğrendik. Biz sizi, bak önce sizi diyor. Siz kimdir? Müşriklerdir. Avamdır yani, karşıda olan insanlardır. Tağutları tağut yapandır. Diyor önce sizi, Ondan sonra Allah'tan başka taptıklarınızı diyor inkar ediyoruz. Sizden beriye, sizi tekfir ediyoruz. Bakın önce kimi söylüyor? Önce müşrikleri söylüyor değil mi? Önce koyunları söylüyor tabiri caizse. Neden? Çünkü bakın kardeşim bu öyle bir kuraldır ki hiçbir tarihte, hiçbir mekanda hiçbir zaman değişmez. Tağutları tağut yapan zaten onların altındaki sınıflardır. Bakın tekrar ediyor, Tağutları tağut yapan zaten onları o mertebeye getiren insanlar değil mi? Aynen öyledir. Orang ini cenderung munarah kena cukup ajaib. Biasanya, misalnya, kitab ini ada yang nadior, iaitu, innahum yumei dzin fil adzab, mukhtarikun. Mereka akan menjadi orang yang azab. Allah Subhanahu wa Taala, orang yang di atas dan orang yang di bawah tidak ada perbezaan. Allah Subhanahu wa Taala tidak ada perbezaan. Allah Subhanahu wa Taala tidak ada perbezaan. Allah Subhanahu wa Taala tidak ada perbezaan. Allah Subhanahu wa Taala tidak ada perbezaan. Allah Subhanahu wa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 Yani müşrikler neyi Allah'a şirk koşarsa koşsunlar, kafirler neyin arkasında giderse gitsin, bir Müslümanın Allah'a olan sevgisi daimen ondan daha büyüktür. Tamam mı kardeşim? Şimdi şurayı iyi dinleyin. Rabbimiz ne diyor? Bakın bu ifade çok önemli. <gülüyor> diyor ki o zalimler, şimdi bakın burada Allah subhanahu ve teala bir zümre insana zalim diyor. Az sonra kim olduğunu göreceğiz. Diyor ki o zalimler azabı gördüklerinde bir bilselerdi. Ah keşke şunu bir bilselerdi. Neyi ya Rabbi? Ennel kuvvete lillahi cemi'a. Bütün kuvvetin yalnızca Allah'ın olduğunu bir bilselerdi. Burada aslında bir mesaj var. Ahirette mutlak tek otorite kim? Allah subhanahu ve Taala. Alemler Rabbi öyle değil o zaman sen de Müslüman olarak dünyada da Rabbini tek otorite olarak kabul edeceksin. Eğer ahirette tek otoritesi geçecek merci Allah ise, o zaman dünyada da Rabbini birlemek en akıllısı olmaz mı? En güzelli olmaz mı? En iyisi olmaz mı? Sen o zaman Rabbine diyebilirsin, Ya Rabbi ben dünyada da seni birledim, ben senin hakkını verdim, ben seni tevhid eyledim, sen de bana azap etme. Ama tam tersi olursa, Ya Rabbi ben bütün taahhütlerin hükmüne başvurdum ama şeriata gelmedim. Ben sana kafa tutanların arkasına gittim ama Müslümanların yanına gelmedim. Ben senin dinin için savaşan insanlara terörist dedim. Onların aleyhinde propaganda yaptım. Onları kötüledim, onları lanetledim. Yaşasın demokrasi dedim. Ondan sonra demokrasi nebetinde bulundum. Gittim senin dinine savaş açan insanlara vekalet hakkımı verdim. Oy hakkımı verdim ve onlar kalktılar. Alkolü meşrulaştırdılar. Zinayı meşru kıldılar, serbest bıraktılar. Sana karşı senin kitabında söylemiş olduğun Allah'a ve Resulüne karşı harp olan faizi benim oyumla meşrulaştırdılar ya Rabbi. Bu adam diyebilir mi kıyamet günde ya Rabbi bana azap etme? Vallahi diyemez. Mümkün değil. Allah subhanahu ve teala adalet sahibidir. Bakın Rabbimiz diyor ki o zalimler... Azabı gördüklerinde bütün kuvvetin, bütün gücün sadece Allah'ın olduklarını bilselerdi ve şunu da bilselerdi. Bakın ayetin sonunu iyi şimdi dikkat edin. Ve ennallaha şedidul azab. Ve Allah azabın en şiddetlisini sahip olan kişinin Allah olduklarını bilseydi. Yani azabın en şiddetlisi olanı Allah'ın olduğunu bir bilselerdi. Bakın şimdi kıyamet sahnelerinde çok geçen bir sahneyi göreceğiz. Müstekbirler, mustazaflarla tartışacaklar. Bakın mesela bunu Kur'an'ın başka yerlerinde de okuyabilirsiniz. Araf suresini açın bak, var. İbrahim suresinde var. Ondan sonra Sebe suresinde var. Ahzab suresinde var. Açın, göreceksiniz. Biz o sahnelerden bir tanesini okuyalım. Bakın Rabbimiz şimdi arkalarından gitmiş oldukları, onlara o hakları vermiş oldukları tağutlarla onların arkasından giden mustazafların, zayıfların, garibanların, artık koyunların ne demek istiyorsanız. Onların lain, meselesini anlatıyor Taala. Bak Rabbimiz diyor ki orang <gülüyor> yang mengikuti mereka adalah orang yang Diyor ki kendisine tabi olunan, işte liderler, siyasiler, krallar, melikler artık neyse tabi olanlardan, arkalarından gidenlerden, teberri ettiklerinde, ayrıldıklarında, uzaklaştıklarında mereka adalah orang <gülüyor> yang Ve onların aralarındaki bütün sebepler yani bütün bağlantılar koptuğunda şimdi Allah subhanahu ve teala bunların sahnesinde bizi neyi öğretiyor? Şimdi bunlar dünyada birbirini fişfikliyordu. Bu arkadan gidenler taahhütleri pof pofluyorlardı. Onlara büyük bir makama getiriyordu. Onlara güç veriyordu. Onların vermiş olduğu güçlerle zaten insanlara zulmetmiyorlar mı? Adam kalkıyor diyor işte biz başa geldiğimizde şu kadar şarap fabrikası vardı diyor elhamdülillah şimdi şu kadar var. Diyor halkın bize vermiş olduğu hak ile biz bunu yapıyoruz diyor. Bak kendi ağzıyla söylüyor. Rabbim de diyor ki bunların arasındaki bütün bağlantılar kopacak. Yani dünyada bunlar bağlı göründükleri gibi olmayacaklar. Bakın şimdi ayeti dinleyin. Ve kalen lezine tebe'û. Tabi olanlar. Diyecekler ki. Leu enne lena kerreten. Eğer bizim bir tane fırsatımız olsaydı şimdi. فَنَتَبَرَّ أَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّ أُمِنَّا Onlar bizden şimdi beri oldukları gibi biz de onlardan beri olurduk. İş işten geçtikten sonra bunu söylüyorlar. Bakın onların arkasından gitmiş olan koyunlar ne diyorlar? Keşke diyorlar biz bunlardan beri olsaydık. Aynı onların şimdi bizden beri oldukları gibi. Yani kardeşim Allah'tan hariç hangi otoriteyi edindiysen, Allah'tan hariç hangi hakimi edindiysen, Allah Subhanahu ve Taala'dan hariç hangi merciye saygı duyduysan, Iyamet günü seni yüzüstü bırakacak. Bak Rabbimiz burada söylüyor. Subhanallah. Şimdi bakın Rabbimiz ne diyor? Kedalike yurihimullahu amalahum haseratin aleyhim. Diyor işte aynı bu şekilde onlara hasret olsun diye, pişmanlık olsun diye Allah onların yapmış oldukları amelleri işte öyle o şekilde onlara gösteriyor. Yani dünyada yapmış oldukları, arkalarından gitmeleri, onlara oy vermeleri Onları başkılmaları, onları lider edinmelerini. Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala onlara gösterecek. Halbuki onlar bunu zaten bilmiyor mu? Biliyorlar. Allah Subhanahu ve Teala niye gösteriyor? Pişmanlık olsun diyor onlara. Subhanallah. Acayip bir şey. Bakın şimdi ayetin burasını iyi dinleyin Allah için. Ve ma hum biharicinen minen nar ve onlar hum zamiri kime gidiyor? hem müstekbirlere gidiyor hem mustazaflara gidiyor. O zaman anlıyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala'nın ilk okumuş olduğumuz ayette söylemiş olduğu o zalimler Allah'ın azabını gördüğündeki o zalimler kimdir? Hem tağutlar yani siyasi liderler şeriatla hükmetmeyenler hem de onları o makama getirip onların arkasında gidenlerdir zalimler. Rabbimiz diyor ki ve ma hum bi kharijina minen nar. Onlar ateşten çıkmayacaklar. Allahu Ekber. Subhanallah. Ahi bu alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. He. Rabbimiz diyor ki bunlar ateşten çıkmayacak. Kim? Tağutlar ve onları o pozisyona getirendir. Onun için kardeşim bizim dinimizin başı, ilk adımı, hatta ilk adımının ön şartı nedir? El-Kufur bin Tağud. Tağut. Tağutu inkar etmek. Bunu yerine getirmeyen vallahi Rabbim dediği gibi ve ma hum bi kharijina nar onlar ateşten çıkamayacaklar Allah Subhanahu wa ta'ala söylüyor. O zaman tağutu nasıl inkar ederiz? Bunun üzerinde de konuşalım. Ondan sonra Allah rızası için namazımıza devam edelim. Kardeşim tağut kaç şekilde inkar edilir? 3. 3 şekilde inkar edilir. 1 itikat edeceksin. Baş, baş neyle olur? İtikat ile olur. Kalbin ameli ile olur. İtikat edeceksin. Tağutlar, onların peşinde gidenler, onlara ibadet edenler hepsi beraber kafir olduğuna, cennete giremeyeceklerine, eğer tövbe etmeselerse Allah Sübhanu Teala'nın düşmanları olduğuna itikat edeceksin. Bu bir. Anlaşıldı mı? Birincisi neymiş? Beri olup tekfir edeceksin. Tamam mı kardeşim? Birincisi buna itikat edeceksin. Eğer kalpte bu konuda şüphe varsa acaba dağdaki teyze ateşten çıkabilir mi diye bir şüphe kalbine gelirse zaten <gülüyor> ilk şarttan gitti. Tamam mı? Bu tağutun ve onların arkasında gidenlerin ahi kafir olduğuna itikat edeceksin. Keferna bikum ve mimme te'buduna min dunillah. Bu birincisi. İkincisi ne? Aynı söylemiş olduğumuz ayet aynı ona da delildir. Bunu ağzın ile insanlara izhar edeceksin. Neden? Bu niye önemlidir? Sen bunu söylemedikten sonra ben senin Müslüman olduğunu nereden bileyim? Sen benim kızımı istemeye geliyorsun. Ben neye göre sana kız vereceğim? Neye göre seninle ibadet paylaşacağım? Neye göre kestiğini yiyeceğim? Anlatabiliyor muyum? Neye göre arkanda namaza duracağım? <gülüyor> bu ikrar edilmesi lazım. Anlaşıldı mı? Ve bu konuda bizim utandığımız, korktuğumuz hiçbir şey yoktur. Alemden Rabbi olan Allah aynı bu şekilde söylemiştir. Bir ile ikinin delili nedir? Keferne bikum ve mimma te'budune min dunillah. Bir, itikat edeceksin. İkincisi, bunu haykıracaksın ahi dünyaya. Anlaşıldı mı? Zaten bütün peygamberlerin meselesi bu değil mi? İnsanlarla bununla gelmediler mi? İnsanlara bunu haykırmadılar mı? Bunu yaptılar. Peki üç? Bakın, Allahu e'lem, en zoru bu olabilir ha. Bakın, en zoru bu olabilir. O da neden? Hayatının sonuna kadar amel olarak onları desteklemeyeceksin. Bakın, tekrar ediyorum. Bir, itikat edeceksin. İkiyi söyleyeceksin. Üç, hayatının sonuna kadar amellerin onları desteklemeyeceksin. Ne demek? Onları kendine reis seçmeyeceksin. Onları dost edinmeyeceksin. Müslümanların aleyhinde onlara yardım etmeyeceksin. Oy verme suretiyle olsun başka şekilde olsun. Onlara sakın ve sakın ilahlık makamı vermeyeceksin. Onlara yardım etmeyeceksin. İster dil ile olsun, ister yazı ile olsun, isterse hangi bir şekilde olursa olsun. Onlara yardım etmeyeceksin. Ve hayatının sonuna kadar bunun üzerine kalarak onlardan uzak duracaksın. Nasıl güneşle aranda bir mesafe varsa, taahhütlerle aranda o kadar mesafe olacak. Anlaşıldı mı? Bu üç şartı yerine getiren Allah'ın izniyle taahhütü inkar etmiştir. Rabbim bu şekilde bizim canımızı alsın. Bir neydi? İtikat ahi. Tekfir edeceksin, itikat edeceksin. Onlar ve peşlerinden giden kafirdir. İki, Bunu söyleyeceksin. Çünkü Müslüman sana zahir Müslüman hükmü <gülüyor> vermesi lazım. Böyle değil. Üç, amel <gülüyor> noktasında hiçbir zaman desteklemeyeceksin. Ve bakın tekrar şu şekilde toplayalım. Rabbimiz müstekbirlerle arkasından gidenlere hepsine toplum bir şekilde diyor. Onlar zalimdir ha. Zalimler diyor. Onun için bakın dediğim yerleri de kendiniz okuyun bugün eve gittiğinizde. Araf suresi var, İbrahim suresi var, Sebe suresi var, Ahzab suresi var. Orada müstekbirlerle, müstazafların savaşından böyle tartışmasına bir bakın subhanallah. Rabbimiz hiçbir zaman onların arasında ayırmamıştır. Onlara yardım edin, onlardan beri olmayan, bir şekilde onların saflarını güçlendiren onlardandır, bizden değildir. Anlaşıldı mı? Allah subhanahu wa ta'ala canımızı Müslüman olarak alsın. Allahumma <gülüyor> amin ve ahiru da'vana enil rabbil alemin.